Bu sana ilk mektubum, babam. Bunca zaman iki satır olsun yazmadım diye, ne olur sitem etme bana, yazamadım babam. Hafif duyguları dile getirmek kolay, ama ağır duyguları dile getirmek ne zormuş. Ne zaman alsam kalemi, defteri elime, Bıçkırıklardan yazamadım. Babasızlığın zorluğunu anlatmaktan yazamadım. Okuduktan sonra bunları duymasaydım demenden yazamadım. Biliyorum ki beni üzen her şey seni daha fazla üzer. İncitmek istemedim o ince ve zarif yüreğini. Sırtımın dayanağı, omuzlarımın direği babam. Sen gittin, sırtımı yaslayacak da bulamadım. Sen gittin, direğim gitti babam. Omuzlarım dik durmuyor artık. Sen yanımdayken Ruhumun her acıdığında merhemim olurdun Sen gittin ilacım da gitti babam Ruhum hep acılarla dolu Mer Baba demek Da demekmiş Baba demek dayanak demekmiş Sen yanımdayken Allah'tan gayrı korku bilmezdim sen gittin, insanlar beni korkutuyor artık babam. Sen varken dünyam koskocamandı. Sen gittin, dünyaya sığamaz oldun babam. Sen saçlarımı okşadığında bahar yağmurları yağardı. Şimdi karlar erimez oldu babam. Sen gittin, dünya değişti babam. Beni Fatih'in, Yavuz'un kahramanlık destanlarıyla büyüttün. Damarlarımdaki kanı doğruluk, dürüstlük, inançla besledin babam. Sen gittin ama anlattığın destanlar gitmedi. Hala yüreğimde babam. O destanlar ki, bana ışık oldu, yolumu aydınlattı. O destanlar ki, unutulan değerleri unutturmadı. Mertliğin, dürüstlüğün, insanlığın atmosferinde tuttu beni. Şimdiki çocuklar televizyonlarla büyüyor babam, hem de yalancı masallarla. ''Biliyor musun babam? Artık babalar destan anlatmayı değil, masal anlatmayı dahi bilmiyor. Babalar artık konuşmayı unutmuş, akşam yemeklerinden sonra tatlı aile sohbetlerini bilmiyor. İlk önce hangi vaziyette olursak olalım Allah'a hamd etmeyi öğrettin bana, tevekkülü öğrettin. Rabbimi öğrettin. Okumaya başladıktan sonra, ilk hediye ettiğin kitaplar, hala duruyor başucumda. Dertli dolaptı Yunus'u anlatan, Yunus, Yunus. Yüreğimde çağlayan, engin bir deniz oldu Yunus. Biliyor musun baba? Çocuklar artık tanımıyorlar Yunus'u. Allah sevgisini, Allah korkusunu bilmiyorlar. İbretli masallar, hikayeler anlatılmıyor artık. Anlatılsa da masallar kötü, hikayeler can yakıcı. Çocuklar, gençler, ah baba, bir bilsen içler acısı haldeler. Bunları hiç duymak istemeyeceksin, biliyorum. Sana çok ağır gelecek. Evlatlar, Artık anne ve babalarını dövüyor, öldürüyorlar. Çocuklar artık anne ve baba kıymeti bilmiyorlar. Hani sen anlatmıştın ya babam, eskiden emekli maaşları yoktu. Yaşlı babalar, dedeler kahvelere giremezler, kahve önünde bir köşede çömelip otururlarmış. Evlat eline bakan babalar, çekindiklerinden harçlık isteyemezlermiş. ''Şükrederdin, artık emekli maaşları var. Babalar eski sıkıntıları çekmeyecek.'' derdin. ''Ah babam ah, babaların sıkıntısı daha da arttı. Şimdi kazancı olan babaya da evlerde yer yok. Sofraya konacak bir fazla tabağa da, yatırılacak bir kanepeye de yer yok. Babalar... Artık huzur evlerinde. Evlatlar, babaları ölmeden miras kavgasında. Çocuklar artık babanın bir dağ olduğunu, bir dayanak olduğunu bilmiyor. Çocuklar, ana babanın evin bereketi olduğunu bilmiyor. Canım babam, babacığım, bu hafta babalar günü. Yanımdayken, babalar gününde hediyemi verirken sana duygulanır, sımsıkı sarılır ağlardın. Gözyaşları yağmur misali dökülürdü yüreğinden. Sen daha iki yaşındayken kaybettiğin babanı düşünür, ona hiç hediye alamamış olman yüreğini acıtırdı. Ama artık ağlama babacığım, her gün ağlanmaz ki. Hediyelerim her gün artık sana. Yanımdayken hediyeyi ihtiyacın olduğu için değil, seni sevindirmek için alırdım. Ya şimdi göndereceğim hediyelere çok ihtiyacın var biliyorum. Dünya hediyelerinden çok daha kıymetli. Fatihaları, Yasinleri, tevhidleri, salavatları Adına vereceğim sadakaları, hayırları, her gün bunları beklediğini biliyorum babam. Babam, babam, baba demeyi ne kadar da özlemişim.